Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Ee, bu akşam bir öykücü, öykü yazarıyla birlikteyiz. Kerem Işık e, konuğumuz, hoş geldin. Hoş bulduk. Kerem Işık normalde İzmir'de yaşıyor ama yarınki bir konuşma nedeniyle İstanbul'a geldi. Evet. Matbaat dünyası içinde bir gün önceden geldi sağ olsun bizi kırmadı. 2010 yılında yayınlanan aslında Cennet de Yok adlı kitabınla ilk seni tanıdık. Ve ardından da geçtiğimiz yıl 2012'de Toplum Böceği adlı ikinci öykü kitabın geldi. Evet. İstersen önce aslında Cennet Yok'un e, hikayesiyle başlayalım. Tamam. <gülüyor> e, aslında Cennet de Yok. E, tabii be, bayağı bir zamana yayılmış öykülerden oluşuyor. Çünkü e, yazmaya ciddi anlamda karar verip de hani... E, gerçi öyle bir şey yok. Hani ciddi anlamda karar vermediği bir şey yok da... Yazı be, <gülüyor> beni seçti diyeyim. E, hani yazıya daha fazla ağırlık vermeye e, başladığımda... Bir takım işte öyküler birikmeye başlamıştı. Bunları da bazı dergilerde öncelikle de değerlendirmeye yani değerlendirme de denemez onu Ama hani kendimi deneme kendimi sınama anlamında bazı işte beğendiğim takip ettiğim dergiler vardı. İşte o dergilere göndererek... Bir şekilde e, kendimi geliştirmeye, kendi daha fazla yazmaya, e, adapte olmaya başladım. E, ve o dönemde yazdığım e, öyküler biriktikçe işte <gülüyor> e, biraz olsun kendi çizmek istediğim yolu bulmaya başladım. Hani yazı dünyasında diyeyim. Peki o dergilerden e, geri dönüşler oluyor muydu sana? Yani şu anlamda geri dönüş hani e, şu şu noktalara... <gülüyor> dikkat etsen iyi olur vesaire gibi bir tür yani e, öyle aslında yorum çok fazla Yoksa yok e, hatta teşekkür bazı, ederiz ya da yok, yayınlayacağız teşekkür ederiz de gelmiyordu çoğu zaman <gülüyor> e, o açıdan işte mesela e, kitaplık e, dergisinin editörü Murat Yalçın'ın e, tekrar ben teşekkür etmek istiyorum buradan da ee, hani o onun mesela gönderdiğim öykülere onun bazı işte yorumları oluyordu Hı. işte hatta bazı öyküler işte zaman ayırıp üstünü işte çizip işte şurasını şöyle yaparsan i̇şte, vesaire gibi yorumlar yapıp e, geri gönder gönderi hani o şekilde reddediyordu yani hani reddetme denirse ona yer <gülüyor> yani bana daha ziyade bir yol gösterme o reddetmekten evet. ziyade e, Tabii bu da e, en azından bir e, hani doğru bir yolda olduğumu bana hissettiriyor Hani e, bir en azından boşluğa bağırmıyorsunuz. Yani bir geri dönüş oluyor. bir evet. Birisi bir yorum yapıyor sizin yazdıklarınızla ilgili. E, onun da e, tabii sonrasında yani yazı tabii kişisel bir şey. Yani, yani kapanıp yazmanız gerekiyor ve e, o süreçte e, o şekilde ben de hep devam etti. İşte öykü e, işte birikmeye işte e, tabii bayağı bir öyküyü ele eledim hani bu dosyaya alma e, süresi, sürecinde e, yani o şekilde başladı e, hani neye göre eledin mesela e, neye göre eledim ya da neye göre aslında cennette yoku e, kompoze ettin ya aslında e, şey değil hani ilk kitabın belki de birazcık e, hani acemili diyeyim or oradan kaynaklanıyor ee, çok fazla böyle hani kitabın e, yapılan bir şey olduğu fikri e, henüz oturmamıştı hani hmm. ben sadece orada e, çeşitli öyküler yazarak hani kendimi ifade etmeye kendi e, işte anlattığım e, şeylerde e, yani kendi derdimi ifade etme yollarını bulmaya çalışıyordum hani neyin bana en uygun olduğunu keşfetmeye çalışıyordum eee o açıdan hani e, kitaptaki şeyleri öyküleri böyle e, bir belli bir e, kalıp içerisinde hani belli bir düzen içerisinde sokup da topladım diyemem. Yani o hmm. belli bir zaman içerisinde yazılmış e, öykülerden tabii ki de hani benim içime sinenler oluyordu. E, işte üzerinde çalışılması gerektiği çok bariz olanlar oluyordu. Hani onları eleyerek. Hmm. E, hani tamamen... Olmuşları toplamak. Aynen. Evet. Zaten üzerine. hani genelde o ilk kitapları şey ise kaderi öyle oluyor herhalde e, çünkü bir beş senelik zaman diliminde yazılmış öykülerdi e, aslında cennette yoktakiler. E tabi o zaman zarfında da insan hani sabit durmuyor hani değişiyorsunuz bir şeyler e, düşünceleriniz değişiyor bir yazdığınız öykü bir daha okudunuzda diyorsunuz ki bu nasıl yazmışım ben bunu gibi e, işte o eleme de e, hani kendi içinde öyle oldu. <gülüyor> O şekilde işte e, kitaptaki öyküler toplandı. Ve sonra iki sene sonra toplum böceği geldi. Evet. Ama e, aslında cennette yok e, ile toplum böceği e, aslında hem dil hem kurgu e, açısından birbirinden oldukça farklı kitaplar. E, yani şey haricinde e, Kerem Işık'ın kalemindeki e, o dil... E, duygusu ve e, dile özen e, meselesi haricinde bu özellik haricinde e, neredeyse aslında cennette yok ve toplum böceği iki ayrı e, kalemden çıkmış. Dolayısıyla iki ayrı yazarın e, ilk kitapları gibi de pekala yayınlanabilirmiş gibi bir durum var. Ee, e, evet, <gülüyor> e, biraz ve zannediyorum öyle. bununla çokça da karşılaştın. <gülüyor> evet yani hani bunu e, etrafındaki hem... E, yani ilk okuyanlar diyeyim yazdığım öyküleri e, onlar söyledi. Hem de yani yayınlandıktan sonra da e, hem ilk kitabı hem ikinci okumuş e, bazı okurlar hani e, bunu dile getirdi. E, yani tabi bu e, ya benim için aslında şey bir arayış yazı yani e, o anki işte e, okumalarım o anki e, üzerinde düşündüğüm şeyler. Hatta işte o anki dinlediğim müzik bile benim bir şekilde yolumu belirliyor işte iki kitap arasındaki süreçte de bunların hepsi neredeyse tamamen değişti diyebilirim yani hani bu demekti ki ben işte ilk kitapta okuduğum ya da hani dinlediğim şeyleri artık sevmiyorum dinlemiyorum öyle bir şey yok ama hani tamamen farklı bir düşünce sistematiği girdim diyeyim o, o süreçte ee, bir de biraz daha dışarıya e, yani kendi içimden dışarıya e, daha bir farklı bakmaya başladım hmm. diyebilirim ee, onun da tabi yansımaları e, oldu evet, o, yani, yani o... E, çünkü şeyde mesela e, <gülüyor> aslında cennet de yoku e, okurken e, Şöyle bir e, izlenim oluşmuştu bende. E, Kerem Işık besbelli ki e, özellikle hani Türk Edebiyatı üzerinden konuşacak olursak 1950 kuşağından hayli etkilenmiş ve e, onları yakından takip etmiş, sevmiş bir kalem belli ki evet. e, diyerek aslında Cennet'te yoku kapatmıştım. Evet. Ama toplum böceğini e, okuduğumda e, daha nasıl diyeyim 90 sonrası literatüre... E, açılmış bir Kerem Işık okudum. Evet. E, yani 50 kuşağı öncelikle hani o doğru bir tespit. Çok benim hani etkilendiğim e, neredeyse bir, hani ellik kuşağına dahil edilebilecek bütün yazarlar çok beğenerek okudum. Özellikle Orhan Duru'yu e, ona özel bir e, ilgim, beğenim vardır Orhan Duru'nun metinlerini. E, 50 kuşağı o yüzden tespit o bakımdan doğru yani ikinci kitapta da <gülüyor> benim tabi okumalarım vesaire değişti diyorum ama hani aslında en başından beri mesela bu hani postmodern edebiyat hı hı. olarak nitelendirebileceğimiz yazarlar da benim hep ilgimi çekmişti işte bu üst kurmaca metafikşin vesaire denen türde metinler yazan yazarlar işte bunları biraz daha fazla ben haşır neşir olmaya başladığım bir döneme girdim ilk kitaptan sonra dolayısıyla hani biraz da yazımın da hani kendi ürettiğim şeylerin de değiştiğini fark ettim ve hani bunu açıkçası hani biraz ben de şey düşündüm yani böyle bu bir tür birkaç öykü yazdıktan sonra hani ee, yani ne değişti hani ne oldu şimdi hmm. hani çünkü e, ilk kitaptaki öyküleri yaz, yaz yazarken e, daha uzun bir süreç gerektiriyordu o öyküler e, ama ikinci işte toplum böceğindeki öyküler daha böyle bir e, hani e, bir avazda diyeyim evet. yazılmış e, en azından hani yazma süreci e, uzun sürse de hani düşüncesi işte kurgusu vesairesi hani benim e, bir seferde notlar aldığım işte üzerinde düşünüp sonra oturup onu e, yazdığım metinler oldu. E, i̇şte o 90 sonrası dediğin e, şey de orada giriyor herhalde. Ben daha bu e, işte postmodern e, yazarlara yani. biraz daha fazla yönelmem. E, onun da etkisi bu şekilde çıktı. Ve tabii toplum böceğindeki <gülüyor> öykülerle aslında cennette yoktaki e, öyküleri e, yan yana koyduğumuzda mesela toplum böceğinde e, fantastik e, Öğeleri öne çıkan e, öyküler e, daha ağırlıkta e, görünüyor ama örneğin e, aslında cennette yokta hiç şeyi bile yok bunun e, neredeyse eseri bile yok <gülüyor> e, bu tür hani kullandığın ee, ...hem dil oyunları... ...hem teknikler e, vesaireler... ...açısından da... ...son derece farklı iki kitaptan bahsediyoruz aslında. Evet. Ama... E, ...enteresan bir şekilde de... E, ...toplum böceğiyle... E, ...Haldun Taner Öykü Ödülünü aldın. Aslında Cennet de yokla değil. Ee, evet yani... Hani ...ödül tabii... ...o hani... ...başka bir konu herhalde o yani hani... E, Bilemiyorum. Şimdi Halil Taner öykü ödülünün verilmesiyle... ...hani bu şeylerin bağlantısını... ...nasıl kurabiliriz bilemem ama... ...ben en azından şunu sor... ...hani kendi yazma serüveni açısından şunu söyleyebilirim. Yani toplum böceğindeki öyküleri yazarken... ...daha... ...serbest hissettim ben kendimi. Hmm. Yani bilmiyorum bu ne kadar yansıyor metinleri. Hani biraz daha kendimi... ...daha iyi ifade edebildiğimi daha rahat hmm. bir e, alanda e, koşturduğumu hissettim belki de o yüzden e, hani o bir havazda dediğim m, metinlerin çıkmasının nedeni de o çünkü e, hatta bazı yerlerde işte ben kendim yazarken de e, güldüğüm eğlendiğim yerler bile oldu hani o, o açıdan hani kendimi biraz eğlendirdiğim bir yazım süreci oldu. Hani bunun da keyfine vardım o süreçte. Hani bu şekilde söyleyebilirim. Yani dediğim gibi hani ödülle ilgisini kestirmem güç ama ben en azından hani yazı, yaz, yazma süreci olarak daha keyif aldığım bir süreç oldu. Yok tabii yani hani Toplum böceğine, e, toplum böceği e, ödül aldı da aslında cennette yok niye almadı e, şeyi değil e, karşılaştırması açısından e, söyledim edim onu. E, ama mesela şeylerden, farklardan e, bir diğeri de e, aslında cennette yokta da, e, çok daha e, nasıl diyeyim gündelik hayatın içindeki e, birtakım ayrıntılar, e, küçük e, ilişkilenmeler üzerinden öyküler kendini kurarken toplum böceğinde e, nispeten daha geniş e, şeyden bakan pencereden bakan ve dolayısıyla da bir tür e, o e, fantastik alet edevatın da verdiği e, güçle e, bir tür toplumsal eleştiri e, de yönelten öyküler var hı hı. yani bir biri daha yani aslında Cennet de yok daha bir bireyci gibi tamamen çok kaba bir şekilde ayırıyorum şu evet. anda. E, toplum böceği daha toplum eleştirisi evet. e, toplumsal eleştiri tarafı ağır basan öyküler gibi. Evet aynen kesinlikle öyle. Yani işte toplum böceğinde o yazma sürecinde tamamen e, bir içe kapanma herhalde söz konusuydu. Şimdi hani geri dönüp de baktığımda o, o öyle olduğunu anlıyorum yani e, hani kendini bulma işte bir sesini bulma çabası e, işte dediğim gibi okuduğum dinlediğim etkilendiğim e, yazarların e, yansımaları belki e, bu. E, ama e, hani toplum böceğine gelindiğinde yani benim hani kendi e, dışarıya tarzı, dertlerimin e, ne olduğunu daha iyi anlamaya, daha iyi tespit etmeye başlayıp, hani bunun üzerinden e, bazı öyküler e, kurduğum bir süreç oldu. Yani o tabii, tabii şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Hani ben de sonuçta bir iş hayatı vesaire yaşadım. Hani onun <gülüyor> e, yansımaları işte ilk öyküde var e, fazlasıyla. <gülüyor> o biraz kendini belli ediyor doğrusu yani iyi anlamda söylüyorum bunu. Evet yani hani işte... Okurken belli başından geçmiş bunun benzeri diyorsun. İşte o, o, onu yazdıktan sonra zaten hani bir böyle bir rahatlama hissiyle... Eteğindeki taşları dökmek. Aynen böyle hani... Neye içimde bulaşmadım ne ne kaldı neye bulaşabilirim şeklinde ee, hani belki de o dil oyunları da hani dile de bulaşma isteğinden de kaynaklanıyor olabilir ee, çünkü işte kitapta öyle hani fazla bir dille ilgili hani dilsel oyun anlamında da pek fazla bir benzerlik yok ee, işte ya yani biraz perspektifi genişlet geniş tuttuğum evet. bir ...süreç olduğu öyküleri yazdığım dönem. Peki şu ödül meselesine şey yaptığımızda... ...şimdi hep hani klasiktir şeyi sorarlar ya... yani ...ödül sizin için bir yük mü yoksa bilmem ne falan filan... <gülüyor> e, ...değil de... E, ön, ...önce şeyi sorayım yani... ...Yaynevi e, herhalde sana haber vererek gönderdi diye tahmin ediyorum... E, ...ödüle. Şöyle oldu ben... E... ...ben gönderdim ödüle Haldun Taner... Ödü, ...yani Haldun Hı. Taner ödülüne... ...ben açıkçası hani... E, hani ...buna... ...uygun bir kitap... ...olabileceğini e, hissediyordum zaten... ...çünkü Haldun Taner... ...zaten sevdiğim bir yazar ve... E, ...hani takip ettiğim bir ödül... E, ...önem verdiğim bir ödül... E, ...dolayısıyla hani ben gönderdim... ...ama şöyle bir şey oldu... ...ben gönderdikten yaklaşık bir, bir ay sonra iki üç hafta sonra yayın evinden aradılar hani böyle böyle göndermek istiyoruz ee, uygun mu size <gülüyor> Ben gönderdim zaten. Aynen öyle bir <gülüyor> diyalog geçti yani hani ben gönderdim ama hatta şöyle bir şey olmuştu ben gönderdim ama hani böyle o da boşluğa gönderiyorsun sonuçta hani ulaşıp ulaşmadığını bile Hı, Bilmiyorum yani hani onu söyledim hani ben gönderdim ama bilmiyorum akıbetini hani birilerin eline geçti mi ondan bile haberim yok. Ee... O, o zaman dolayısıyla şimdi sormak istediğim <gülüyor> soru çok daha e, manalı hale geldi. Niye gönderdin diye soracaktım. Hı hı. E, zaten yayın evinden önce kendin gönderdiğine göre e, hı hı. tam da muhatabına bu soruyu soruyor olur hı hı. olacağım. İşte dediğim gibi yani Haldun e, Taner e, ödülünün yani dediğim gibi takip ettiğim bir ödüldü zaten öykü anlamında. Bir ödüle kitabını neden gönderdin aslında hani? Ya o tamamen e, şeyden kaynaklanıyor aslında e, biraz e, nasıl diyeyim ayaklarınızı yere sağlam basmanızı sağlayan bir e, bir bir kontrolden geçme ...titri diyeyim hani mi? title diyeyim e, o, o ödül mekanizması e, yani hani benim açımdan. E, Değerli Toplu hani benim o dönemde üstünde uğraştığım, önem verdiğim bir kitaptı ve bunu hani bir bakıma sınamak isteği tamamen. Yani işte o yüzden hatta bir röportajda da şöyle bir şey demiştim hani üniversiteyi kazanmış, oğlu üniversiteyi kazanmış ya da işte çocuğu üniversiteyi kazanmış bir baba gibi hissediyorum gibi hani o... Tamamen o kitap benden çıktı ee, ve benim de hani e, e, nispeten içime sinen bir e, kitap olduğu için hani bakalım ben böyle düşünüyorum ama e, hani... Bir, bir, şans, bir şansını denesin hani hadi çocuğum <gülüyor> <gülüyor> yolun açık olsun aynen hani e, git konuş e, şu turistlerle denir ya ilk <gülüyor> İngilizce ya da Almanca öğrenen çocuklara onun gibi hani git bakalım bir e, dene şansını şeklinde e, o şekilde hani yoksa bir beklentim o beklentiyle bir, bir şekilde göndermedim e, hani onun nedeni tamamen oydu yani hani kitabın kendine bir sınaması yani tabi hani buna sınama denirse evet yani şimdi zaten hani bu cevabı verirken e, söylediğin bir şey e, bir, bir noktanın altını çizmek e, gerektiğini düşünüyorum aslında çünkü e, işte çocuğu e, sınavı kazanmış bir baba gibi e, hissettim dedin e, bunun yani ...tam da bu noktanın birçok yazarımız tarafından kavranamamış olduğunu düşünüyorum ben Türkiye'de. Çünkü diyelim işte birinin kitabı hakkında bir eleştiri yazısı yazdığın zaman... ...bir hafta sonra olur mu canım öyle şey ben orada bilmem ne yaptım da falan diye yazılar çıkıyor yazarı tarafından. E şimdi bir dakika yani o Metin senden çıktı... Evet. Hani bırak da çocuk ayakları üzerinde durabiliyorsa dursun Tabii. yani e, o yüzden hani e, kendim e, üniversite sınavını bir kere daha geçtim gibi hissettim deseydin başka bir şey başka bir ilişki halini işaret ediyordu Tabii. E, Ama işte hani çocuğum üniversite sınavını kazandı gibi hissettim Hı -hı. dediğin zaman o e, daha sağlıklı bir e, ilişkilenme halini işaret ediyor. O yüzden onun altını çizme ihtiyacı duydum. <gülüyor> evet yani işte hani kişiselle, kişiselleştirmeye de pek bir gerek yok. Yani sonuçta e, bir metin yazıyorsunuz ve bunu hani olumlu yanları da olacaktır. Olumsuz tarafları da olacaktır elbette. Hani bunu e, yani ben o hani bahsettiğin e, kafaya yani düşünce tarzını bana uzak olduğu için çok algılayamıyorum ama ee, ...öyle tepkiler okuyoruz, görüyoruz yani. Yani, hani o, yani o, maalesef. Evet, o Henüz e, yazarlarımızın bir kısmı... E, ...çocuklarıyla... E, ...ilişkilerini düzenleyebilmiş... <gülüyor> ...değil maalesef. Hala böyle şey... E, ...aman ben e, sana değil... ...etrafındakilere güvenmiyorum... <gülüyor> şeklinde e, şey yapıp... ...çocuğunun e, sonuna kadar... <gülüyor> ...küvezde büyüten... Ee, ...anne babalar gibi davranmaya devam ediyorlar. Ee, ama Allah'tan... E, ...Kerem Işık... E, ...öyle bir kalem değil... ...gördüğümüz kadarıyla. E, ama tabii son... ...şimdi bir dakikanın içine e, girdik. Şimdi aslında Cennet'te yok... ...başka bir e, sese sahipti. Toplum böceği başka bir sese sahipti. E, en azından şu son... işte ...yarım dakikanın içerisinde şeyi e, sorayım. Yeni gelecek... E, Yavrumuzun sesi nasıl olacak? <gülüyor> ya şu anda aslında o yavrunun sesinin arayışındayım ben de. Hatta e, bayağı bir süredir e, hiçbir şey yazamadım diyebilirim. Çünkü o beni biraz böyle e, hani içimde bir şey, his, o sese dair bir şeyler hissetmeden onu yazam, yazamıyorum yani. Ve e, şu an hani aldığım bazı notlar var hani öykülerle, <gülüyor> yeni öykülere dair. E, biraz toplum böceğinin e, hani... Bıraktığı yerden devam ediyor tarzında bazı öyküler var ama e, bunlara ben yani en azından kendi düşüncem şu anda biraz daha e, ya yani ilk kitaptan e, bir takım e, ruh transferleri. ruh transferleri aynen e, yapma yani o o iki kafa yapısını birleşt nasıl birleştirebilirim yani nereye gider onu biraz ben kendi kendime keşfetmeye çalışıyorum. Ee, hani o yüzden de şu anda hani denemeler e, yapma aşamasındayım. Peki o halde yolculuğunun e, sonucunu merakla bekliyor olacağız. <gülüyor> e, kapatmadan önce de e, yarın saat 7'de e, ee, İstiklal'deki evet. Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde e, senin bir söyleşin olduğunu e, dolayısıyla okurlarının meraklılarının da ...haberdar olması için... ...bunu ilettiğimizi söylemiş olalım. Teşekkürler. Ee, Sibel Oral ve... E, Elif Tanrıyar. Elif Tanrıyar seninle söyleşi yapacaklar. Evet. Ee, Kerem ayaklarına sağlık. geldiğiniz için ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, efendim bu akşam Kerem Işık e, ile... ...aslında Cennet'te Yok ve Toplum Böceği... ...adlı iki öykü kitabı üzerine... ...sohbet ettik. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. iyi akşamlar.